ve nefiğne Allahım bima âlimtana. İnek, Allah'a göre her şeyin kadir. Allah'a hamd. Rasulü Muhammed aleyhisselam'a. Onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra. Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala'ya sonsuz hamdolsun. İçinde bulunduğumuz bu günler <gülüyor> seleften gelen bir tefsire göre Rabbimizin de, vel fecri ve leyalin aşır buyurarak fecir ile beraber kendisine kendisi üzerine yemin ettiği mübarek on günlerin, mübarek on gecelerin içinde bulunuyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir rivayette şöyle buyuruyorlar مَا مِنْ اَيَّامٍ أَلْعَمَلُ الصَّالِحُ ف۪يهِنَّ أَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ Eyyamul Ashr Allah'a yapılan salih amellerin hiçbir günde Allah'a yapılan salih ameller Allah subhanahu ve taala indinde bu 10 günde yapılanlar kadar sevimli değildir. Sair günlerde yapılan hiçbir salih amel Allah Azze ve Celle'ye karşı bu günlerde, bu on günde yapılan salih ameller kadar sevimli ve sevgili değildir. Yani bu günlerde yapılan salih ameller, Allah Subhanahu ve Teala'ya takdim edilerek yapılan diğer günlerdeki bütün amellerden daha hayırlıdır, Allah'a daha sevimlidir. Allah'ın rızasını kazanmak için daha kuvvetli, daha güçlüdür. Dediler ki, وَلَا جِهَادٌ fi سَب۪يلِ Allah yolunda cihad etmekte mi ya Resulallah? Yani başka günlerde Allah yolunda yapılan cihattan da mı daha hayırlıdır bugünlerde yapılan ibadetler? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu dedi ki: "Ve la cihadun fi sabilillah. Başka günlerde yapılan salih amellerden de bugünlerde yapılan ibadetler daha sevimlidir, daha hayırlıdır. Ancak şu kişi şu kimsenin müstesnası canı ve malı ile Allah yolunda cihada gitmiş ve geriye ne canı ne malı hiçbir tanesi geriye dönmemiş yani canını da kaybetmiş Allah yolunda malını da kaybetmiş yani diğer sair günlerde yapılan ancak böylesi bir ibadet Allah yolunda cihada gitmek orada malını ve canını kaybetmek suretinde ortaya koyacak ancak böyle bir ibadet bugünlerde Allah'a yapılan salih amellerden daha hayırlı olabilir işte içinde bulunduğumuz bu günler zilhicce ayının bu ilk on günü Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın fecir suresinde üzerine yemin ettiği nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu günlerde yapılan ibadetlerin diğer günlerdeki yapılan bütün ibadetlerden daha hayırlı olduğunu beyan ettiği bu günler zilhiccenin ilk on günüdür bu günlerin onuncusu onuncu günü bayram günü dokuzuncu günü Arafa günü. Arafa günü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki aktardığım İbni İbn Ömer radıyallahu anhunun rivayetine benzer İmam Ahmet'in rivayet ettiği İbni Abbas'tan gelen benzer başka bir rivayetin sonunda buyuruyor. Diyor ki فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ ve التَّهْل۪يلَ ve tahmid. Öyleyse bu günlerde tehlil getirmeyi tekbir getirmeyi ve Allah'a hamd etmeyi çokça yapın. Sahabeden yine Buhari'nin aktardığı şekliyle sabit olduğu üzere Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Ebu Hureyla radıyallahu anhum bugünlerde çarşıda, pazarda insanların toplandığı yerlerde yüksek sesle tekbir getirirdi. İnsanlar da onların tekbirlerini duyar icabet ederler. Onlar da oldukları yerden tekbir getirirlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ya bugünlerde tekbiri Hamd ve tehlili yani la ilahe illallah demeyi çokça yapın. Allahu ekber, Allahu ekber la ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi lhamd. Ne var bu sözün içinde? Tehlil var. Başka? Tekbir var ve tahmid var. Salih selefimiz böyle yapıyorlardı. Umumi yerlerde bile bunları yüksek sesle söylüyorlardı. Biz de en azından kendi aramızda, evimizde, meclisimizde inşallah selefimizin bu uygulamasını ihya edelim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine imtisalın bugünlerde Rabbimize hamd etmeyi tehlil getirmeyi tekbir getirmeyi çokça yapmaya gayret edelim ve diğer yaptığımız bütün salih amellerinde normal sahil günlerde yaptığımız salih ameller var ya zikir, zikir yapmak, Kur'an okumak namazları cemaatle kılmak sadaka vermek annemize babamıza iyilik ihsanda bulunmak bunların hepsi salih ameller işte bunlar bu ameller bugünlerde senenin diğer günlerinde yapılan bütün salih amellerden daha hayırlı daha sevimli bir durum alıyor yüce Allah'a karşı bu konuda dikkatli olalım ben hem kendimi hem de size bunu hatırlatmak istedim hatta arkadaşlar ilim ehlinden bazıları zilhicce ayının bu ilk on gününün ramazan ayının günlerinden bile Ramazan ayının hatta son 10 gününden bile daha faziletli, daha hayırlı olduğunu söylüyorlar. Zira okumuş olduğum hadisin lafzı da buna işaret ediyor. Çünkü başka hiçbir gün yoktur. Senenin sair günlerinde yapılan hiçbir salih emel. Bu senenin sair günlerinde hangi günlerde giriyor? Ramazan günleri de giriyor. Hatta Ramazan'ın son 10 günü de giriyor. Şu içinde bulunduğumuz bu zilhiccenin ilk 10 günü inşallah Ramazan ayının günlerinden de Ramazan'ın son on gününün günlerinden de daha hayırlı, daha faziletlidir. Ancak Ramazan'ın geceleri bu gecelerden daha hayırlıdır. Bundan sonra İmam Muhammed bin Abdülvehhab Rahimehullah'ın Keşf-i Şubuhat isimleri isalesini kaldığımız yerden okumaya şerh etmeye devam ediyoruz. En son ulaştığımız yerde Şeyh Rahimehullah ilah kelimesinin ne anlama geldiğini evvelki müşriklerin ilah sözcüğüyle söylemekten imtina ettikleri la ilahe illallah kelimesindeki ilah sözcüğüyle şeyhin muasırları olan müşriklerin seyyid sözcüğüyle kastettikleri şeyi kastediyor olduklarını beyan etmişti. Yani ilah ne demek? Şeyh diyor ki yani siz ey müşrikler şimdi seyyid dediğiniz ve bu seyyid dedikten sonra bunun üzerine bina ettiğiniz, bunun altına doldurduğunuz anlamlar var ya Kalbinizin taalluk ettiği, onlara itimat ettiğiniz, kalbinizden büyük bir muhabbet beslediğiniz, onlara karşı korku duyduğunuz, onlara tevekkül ettiğiniz, ihtiyaç anında sıkıştığınız zaman, kalbinizin onlara yöneldiği, onlara teveccüh ettiği, bu seyyid dediğiniz kimseler var ya, işte bütün bu manaları ifade eden kelimenin aslında Arapçada ilah demektir. La ilahe illallah da bütün bu manaları sadece Yüce Allah Azze ve Celle'ye has kılmak anlamına gelir. Biz de dedik ki zamanımızın muasır, bizim muasırımız olan şirk de aynı şeyhin zamanında olduğu gibi seyit diyorlar, Seyda diyorlar, Sadat diyorlar. Bu kelimelerle hangi anlamları kastediyorlar? Allah'ın dışında kendilerine yönelinen, kalplerinin taalluk ettiği, en fazla kendilerine muhabbet besledik, besledikleri, kendilerinden korktukları, kendilerine itimat edip tevekkül ettikleri ve belki uluhiyetin en önemli vasıflarından birini ortaya çıkartacak şekilde ki hatırlayın Kavayül Erba'da takrir edilmişti. Önceki müşrikler sıkıntı anında zorluk anında darlık anında aradaki bütün vasıtalara çıkarıp bütün ilahları unutup kalpleri direkt olarak nereye teveccüh ediyordu? Yüce Allah Azzev. bütün hiyerarşiyi bozup sadece Allah Azze ve Celle'ye yöneliyorlardı. Zamanımızın müşrikleri bu konuda da onları geçmişler. Subhanallah ve belki bu ilahi uluhiyetin müşriklerin bile satmadığı bu meselesinde en korkulanlarında bile en sıkıntılı anlarında bile en dar anlarında bile katlerinin teveccüh ettiği kimseler işte o seyda diye, saadat diye isimlendirdikleri mabutları Allah'ın dışında kendilerine yalvardıkları ibadet ettikleri ilahları sonra diyor ki Şeyh Rahimeullah vel muradu min hadihil kelime bu kelimeden murad olunan şey, kastedilen şey yani la ilahe illallah sözünden Bu kelimenin insanı İslam'a sokmasından Muvahhid yapmasından Kendisini cehennemde ebedi olarak Kalmamasına sebep olmasından Bu sözün ehliyle müslüman yapmasından Bu sözün düşmanlarına düşman etmesinden Yani bu sözle ortaya konan Bütün hakikatten mana murat nedir? Ma'naha La mucerradu lafziha Bu sözün manasıdır Yoksa mücerret olarak tek başına bu sözün lafzının tekrar edilmesi demek değildir. La ilahe illallah sözünü manasını bilmeden veya daha kötüsü manasını yanlış bilerek ağzıyla binler kere tekrar eden kimseye ilim ehlinin, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin icması ittifakıyla bir faydası olmayacak. Manasını bilmeden bu sözü tekrar eden, telaffuz eden kimse bu sözün ehlinden sayılmaz. Zira bu sözden maksat nedir onun? Manasıdır. Onun lafzının söylenilmesi değildir. Eğer mesele böyle olsaydı, eğer mesele sadece bu birkaç kelimeden ibaret olan bu sözcüğü tekrar etmek olsaydı neden aynı ev içinde yaşayan baba oğul, kardeş kardeş, aynı aşirette olan, aynı kabilede olan amca çocukları, kardeş çocukları birbirine düşman olsalar? eğer bundan maksat murat sadece bunu telaffuz etmek olsaydı la ilahe illallah verirlerdi ve mesele kapanırdı hiç kimsenin canı acımazdı ortalık ortalık fitne fesada bulaşmazdı gereksiz yere kanlar akmazdı bu insanlar sefil miydiler ahmak mıydılar la ilahe illallah söyleyiverin bitsin ya nedir bunda sıkıntı söyleyiverin bitsin ama onlar bundan maksadın bunun telaffuzu olmadığını bildikleri için bu sözü söylemeyle bir şeyleri kabul etmeleri gerektiğini, bir şeyleri inkar etmeleri gerektiğini, küfretmeleri gerektiğini bildikleri için bunu söylemiyorlardı. Mesele söylemek olsaydı değil mi? Ebu Talib Ebu Talib ölüm döşeğinde ne var ya? La ilahe illallah deyiver hani hiç inanmıyorsun yeğenin hatırı için deyiver değil mi? O kadar çok sevdiğin yeğenin ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona? Ey amca la ilahe illallah de de Allah katında sana karşı bir hüccetim olsun seni müdafaa edebileyim La ilahe illallah de. Ne var deyiverseydi Ebu Talib? La ilahe illallah. Çok mu zor bir şey? Ölüyorsun işte. Bak adam senden bir şey istiyor. Gözün. Yani adam arkanda kalacak. Nebis Aleyhisselam ona bunu teklif edince ne dedi yanındaki kötü arkadaşları? Etergabu <gülüyor> an milleti <gülüyor> abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in milletinden, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin? Yani onlar bu sözü söylemenin, la ilahe illallah'ı telaffuz etmenin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Bu söz söylemek Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmektir. Abdülmuttalib'in dininden milletinden yüz çevirmektir. Abdülmuttalib'in dini milleti şirk milleti şirk diniydi. Mesela bunu telaffuz etmek olsaydı, neydi yani bu kadar mesela konuyu bu kadar büyüttüler, bu kadar aileler parçalandı, insanlar yurtlarından çıktılar, baba oğul kardeş kardeş birbirlerinin kanını döktüler neydi yani mesela? La ilahe illallah deyiverselerdi ve mesele bitseydi. Bu bu kadar açık, bu kadar basit görünüyor değil mi arkadaşlar? Yani la ilahe illallah'ın sözü, kelimenin telaffuz etmenin sahibine bir fayda vermeyeceği bu kadar açık, bu kadar basit görünüyor. Ancak maalesef şu anda Müslüman milleti içerisinde, İslam, nispet, İslam milletine intisap eden insanlar içerisinde bu sözünü sadece kelimelerini telaffuz ederek söylemenin Sahibine ahirette fayda vereceğine inanan insanlar var, sayıları da az değil. Yani adam anlamını bilmese bile, ne dediğini bilmese bile, kendini Müslüman, İslam'a nispet etmese bile. Hadi şimdi adam Müslümanım diyor, la ilahe illallah diyor, anlamını biliyor bilmiyor, fayda verir vermez bir kenara koyduk. Şöyle zanneden insanlar var, bunu tatbik eden insanlar var. Yolda bir Hristiyan, gayrimüslim, Çince konuşan, Rusça konuşan başka bir insanı çeviriyorlar. Ona işte gülerek oynayarak yabancı bir türse yapılan iyi bir muamele ile la ilahe illallah sözünü telaffuz ettiriyorlar ve diyorlar ki elhamdülillah kurtuldu. Neticede bu da bunu söyledi. Hikaye gibi geliyor değil mi? Bunu yapanlar var subhanallah. Ama maalesef bugün ümmet içerisinde yani hem de davete davet sahasında Allah'a davet ettiğini zanneden insanlar arasında bu şekilde bu kelimeyi telaffuz etmenin sahibine fayda vereceğini zannedenler var. Eğer böyle olsaydı meseleyi neden bu kadar büyüttüler, bu kadar kan akıldı, bu kadar fitne oldu, insanlar ayrıldılar, bölündüler. Öyleyse nedir bundan murat? Telaffuz etmek, bu kelimeyi teka etmek demek değildir. Bundan murat bunun manasıdır. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, وَالْكُفَّارُ الْجُحَّالُ O cahil kafirler يَعْلَمُونَ اَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى aleyhi عَلَيْهِ sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradının ne olduğunu biliyorlar o cahil kafirler nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradının ne olduğunu biliyorlar neyden bihâzihil kelime bu söz ile la ilahe illallah sözü ile nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne kastettiğini biliyorlar bunu bildikleri için imtina diyorlar işte demin geçti ya Ebu Talib'in ölüm kıssasında La ilahe illallah'a davet edilen Ebu Talib'e etergabu an milleti Abdülmuttalib diyen adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu la ilahe illallah'la ne kastettiğini biliyorlardı. Bu sözü söylemenin Abdülmuttalib'in dininden milletinden yüz çevirme anlamına geldiğini biliyorlardı. İlah kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorlardı. Bu sözü söylemekle Allah'ın dışında yöneldikleri, yalvardıkları, ibadet ettikleri, bu mabutlarını inkar etmeleri, onlardan teberri etmeleri Onları etmeleri gerektiğini biliyorlardı. Biliyorlardı da o yüzden bunu söylemekten imtina ettiler. Yoksa telaffuz olsaydı, ya hatırın için söyleyelim derlerdi. La ilahe illallah, konu mesele kapanırdı. Onlar bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Hatta sahir ümmetlerin, sahir peygamberlerin ümmetlerinin la ilahe illallah kabul etmeyen halkları da bunun ne manaya geldiğini biliyorlardı. Peygamberler kendilerini La İlahe İllallah'a çağırdıkları zaman La İlahe illallah sözüne ça davet ettikleri zaman Diyorlardı ki Eci'tenâ Lina'budallâha vahdehu Ve ma kana kâne ya'budu âbâ'una Peygamberlerine diyorlardı ki Yahu sen bize Atalarımızın taptıklarını bir kenara bırakalım Ve bir tek Allah'a ibadet edelim Diye mi geldin? Nereden anladılar bunu? La İlahe illallah sözünden anladılar Bütün peygamberler buna çağırmadı mı? Değil mi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Hepsi buna çağırdılar. Ne diyorlar onlar? Yahu sen bize atalarımızın ibadet ettikleri ilahları bir kenara bırakalım ve bir tek Allah'a ibadet edelim diye mi geldin? neden anladılar bunu? Davet edildikleri la ilahe illallah sözünden. Yani onlar, o kafirler, o müşrikler, onların cahil olanları bile, avamı bile peygamberlerinin, rasullerin Davet ettiği La İlahe İllallah'ın anlamını o peygamberlerin, rasullerin bu sözden neyi kastederek bu sözü çağırdıklarını biliyorlardı. Neydi bu anlam? Huva ifradullahi te'ala bit tealluk. Bu sözden Murat, peygamberlerin bu sözden kastı, bu söze çağırırken bu söze yükledikleri anlam Allah subhanehu ve Taala'yı taalluk etme hususunda birlemek taalluk etmek şu demek? Yani kalbin bağlanılması hususunda. Kalbin yönelmesi, kalbin taallük etmesi hususunda. Bu bu taalluk sözcüğünün altına ibadet çeşitlerinin her birisini her birisini koyabilirsiniz. Çünkü bütün ibadetlerin mutlaka ne hani kalpte bir taalluku var. İbadetin, İslam'ın, imanın aslı nerede? Kalpte. Bütün ibadetlerde kalbin bir taalluku var. Allah'ı bu taalluk meselesinde ifade etme olduğunu biliyorlar. Sonra la ilahe illallah muratmana, o ifradullah taala' bi'taalluk. Allah subhanahu wa taala'ye taalluk etmede, bağlanmada birlemek. Ve kufru bima yu'badu min dunihi. Ve sonra onun dışında kendisine ibadet edilenleri de küfür etmek, inkâr etmek. Kalbin sadece Allah'a taalluk etmesi, ibadetin sadece Allah'a yapılması ve sonra yeterli midir bu? Hayır. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün mağbutların, bütün ilahların da inkar edilmesi. Onların her birisinin de reddedilmesi. Onların her her birisinin küfrü, onlara küfredilmesi. La ilahe illallah'ın manası buydu. Allah'ı teallukta, ibadette birlemek ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şeylerin hepsini inkar etmek. Onların hepsini küfredmek. Sahihte gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki ''Men kâle la ilahe illallah'' kim la ilahe illallah der ve kefara bima yu'bedu min dunillah ve Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen şeyleri reddeder bunları küfrederse ne olur? haruma maluhu ve demuhu İşte bu kimsenin artık malı ve kanı haram olmuş olur malın ve kanın haram olmasını mukaddes olmasını, kutsal sayılmasını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neye bağladı? iki şartta bağladı bir la ilahe illallah diyecek sonra ve Allah'ın dışında kendisine yalvarılan bütün ilahları reddedecek onları inkar edecek onlara küfredecek yani insan la ilahe illallah söylüyor olabilir hatta bütün ibadetleri sadece de Allah'a yapıyor olabilir Allah'ın dışında hiç kim hiçbir varlığa ibadet etmiyor da olabilir bu hapisteki zikredilen şartlara göre bu kimsenin kanı ve malı yine haram olur mu? ta ki ne olmadıkça diğer ilahları da inkar etmedikçe onlara da küfür etmedikçe bakın ne diyorum sadece bu adam Allah'a ibadet ediyor olabilir Allah'tan başka hiç kimseyi teveccüh etmiyor olabilir haddi zatında amelleri itibariyle kalbinin taalluku itibariyle ancak diğer ilahları inkar etmiyorsa tek başına bu şekilde Allah'a ibadette birlemesi ifrar etmesi de kendisine bir fayda vermez malının ve kanının korunması için ne yapmak zorunda? Tağutu da Allah'ın dışında ibadet edilen ilahları da inkar etmek zorunda. Ve sonra onları inkar edecek ve onlardan teberri edecek. Teberri edecek. Onlardan beri olduğunu ilan edecek. Onlardan uzak olduğunu ilan edecek. Onları tanımadığını söyleyecek. Marifet anlamında tanımama değil. Kabul etme anlamında tanımam, Tanımıyorum yani bilmiyorum anlamında değil. Ben onu tanımıyorum anlamında berat edecek. Ancak bunlar olursa işte ne, peygamberlerin bu sözden kastettikleri şey buydu. Bu sözde çağırırken çağırdıkları şeyler bunlardı. Allah'ı ifrad etmek ibadetinde, onun dışındaki ilahlara küfretmek ve onlardan teberri etmek. Onun dışındaki ilahlardan da teberri etmek. O ilahları mabut edinenlerden de teberri etmek. Hatırlayın geçen dersin sonunda okuduğumuz surede İbrahim, Aley İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe illallah'ın manasına dair Dedik ki kendi cümleleriyle if ifade ettiği sözünden ne, ne diyor İbrahim? Nasıl söylüyor? İbrahim. İnneni bera'um mimma te'budun Ben sizin taptıklarınızdan vereyim. İşte teberri bu. La ilahe illallah'ın manası da bu. Teberri etmek. İnneni bera'um mimma te'budun Sizin taptıklarınızın hepsinden beriyim. İllellezi fatarani Ancak beni yoktan var eden bundan müstesna. Yine Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala yine İbrahim aleyhisselatu vesselam'dan aktardı İbrahim'de ve onun yanındakilerde sizin için bir örnek vardır diyerek. Onlardan örnek almamızı tembihlediği ayeti kerimede ne diyorlar onlar kavimlerine? İnna bura'a'u minkum İnna bura'a'u minkum Biz sizin taptıklarınızdan beriyiz. Biz sizden beriyiz. Ve mimmâ te'budûne min dunillâhi. Ve Allah'ın dışında yalvardıklarınızdan da beriyiz. Biz sizden bereyiz Ve Allah'ın dışında yalvardıklarınızdan da beriyiz. Sizi de tanımıyoruz. Allah'ın dışında yalvardıklarınızı da tanımıyoruz. Kefer nâ bikum. İşte bak aynı yine küfretmeyi derim. Kefer nâ bikum. Biz sizi inkar ettik. Sizi inkar ediyoruz. Sizi tanımıyoruz. Sizi kabul etmiyoruz. Yani la ilahe illallahın manası o zaman ne? Allah Subhanahu ve teala'yı taallukta, ibadette ifrad etmek. Sonra onun dışında ibadet edilenleri... Yönelinenleri, taalluk edilenleri etmek ve onlardan beraatimizi ilan etmek. İşte böyle olursa La ilahe illallah, peygamberlerin çağırdığı La ilahe illallah oldu. İşte bu bu kafirler, bu, bu müşrikler peygamberlerin kasıtlarının bu olduğunu biliyorlardı. Allah'ı ibadette birleyeceğiz. Sonra Allah'ın dışında yalvardığımız bu ilahları hepsini inkar edeceğiz ve onlardan beraat edeceğiz. Böyle yapmak gerektiği için La ilahe illallah'ı telaffuz etmekten imtina ettiler mesela bu kelimeyi söylemek çok zor bir şey olduğu için değil fe innehu lemme kale lehum zira nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara dediği zaman kulü la ilahe illallah la ilahe illallah deyin dediği zaman onları bu kelimeyi söylemeye çağırdığı zaman ne diyorlardı kalü <gülüyor> anlamını bildikleri için bu sözü söyleyince o şeyleri kabul etmeleri gerektiğini bildikleri için o şeyleri reddetmeleri gerektiklerini bildikleri için bunu kabullenemiyorlar. Bu onlara garip acayip geliyor diyorlardı ki اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلَٰهَاً وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابًا اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلَٰهَاً vahide İlahların hepsini yani taptığımız ilah ne? ilah ne olduğunu biliyor ki. Mabud taptığımız, yalvardığımız adak adadığımız, kendilerine yöneldiğimiz şimdi bu ilahların hepsini bir tek ilaha mı indirgeceğiz? bir tek ilah mı yapacağız bir tek ilah mı yani bundan sonra sen diyorsun ki bir tek ilaha mı yalvaralım atalarımızın taptıklarını bir kenara bırakalım da bir tek ilaha mı yönelenim? ne diyorlardı innehâ şeyun uca bu ne acayip bir şey ne kadar acayip değişik bir şey getirdin garip yani la ilahe illallah sözüyle reddedilen şeyin Allah'ın dışında yalvarılan mabutlar olduğunu biliyorlardı bunu bildikleri için bunu telaffuz etmekten imtina ettiler ve kendilerine la ilahe illallah deyin denildiği zaman yani ilahları bir tek ilah mı yapalım? Yani ilahları bir tek ilah mı indirgeyeceksin bu sözünle? Bu ne acayip bir şey diye. Bundan geri duruyorlardı. Diyor ki Şeyh Rahim Allah. Fe idâ arafte Eğer bildiysen, eğer öğrendiysen enne cuhâle'l-kuffâri ya'rifûne dâlike kafirlerin, o cahillerinin bile bunun bunu bildiğini eğer anladıysan, öğrendiysen la ilahe illallah'ın anlamını onların bile bildiklerini la ilahe illallah'tan maksadın, muradın işte bu anlam olduğunu o kafirlerin bile bildiğini artık öğrendiysen bellediysen fel bu şimdi bunu öğrendikten sonra diyor ki esas esas hayret edilecek olan esas acip olan mimmen yedda'il islama Müslüman olduğunu iddia edip de vah ve la ya'rifu min tefsiri hadihi kelime. Bu kelimenin tefsirinin ne olduğunu bilmeyenler. Esas hayret edilecek yer işte burası. La ilahe illallah'ın manasını o müşrik, cahil müşriklerin bile, cahil kafirlerin bile biliyor olduğunu öğrendikten sonra hayret edilecek esas meselenin Müslüman olduğunu söyleyip de İslam dininden olduğunu söyleyip de İslam'a intisap edip de bu La İlahe İllallah'ın tefsirini, manasını bilmeyen kimselerle alakalı olduğunu göreceksin. Esas saçılacak yer burasıdır. Öyle ki مَا عَرَفَ جُوْحَالَ الْكُفَّارِ Yani Müslüman olduğunu söyleyip İslam dininden olduğunu söyleyip bunu iddia edip de La İlahe manasını ne kadar bile bilmiyor? Cahil kafirlerin, müşriklerin Bildiği kadar bile bilmiyor Yani la ilahe illallahın Manasını bilme hususunda O müşrikler bundan daha hayırlı Bilme hususunda Adam en azından Anlamını öğrenmiş, anlamış ne olduğunu İşine gelmediği için kabul etmemiş Ama bu Bir şey kabul etmiş Ama neyi kabul ettiğini bilmiyor İşte esas şaşılacak olan budur Şaşırılacak olan budur Müslüman olduğu halde La ilahe illallah'ın manasını müşriğin bildiği kadar bilmeyen adamın durumudur şaşılacak olan. Diyor ki Belyazunnu. Buraya kadar ne La ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Bu bilmemek ne dedik daha önceki derslerde? Bilmemek. Sadece bilmemek cehalet. Basit cehalet. La ilahe illallah ne demek bilmiyorum. Ne bu? Basit cehalet. Basit cehalet bu gene cehaletin hafif olan şeyi Basit cehalet adam bilmiyor. Evet, öğret öğretirsen öğrenir. Bir de bundan daha katı mahlesi var. O da neydi? Mürekkep cehalet. Yanlış biliyor. Bilmediğini de bilmiyor. Bunun durumu daha kötü. Diyor ki şey, bel. İşte bu basit cehalet, mürekkep cehalete misal olur. Bel. Hatta bırak bilmemeyi. Yaznu anna zalika bunun şundan ibaret olduğunu zannediyor. Huve talaffuz bi hurufiha min gayr-ı i'tikad-ı kalp li şey'in beraber ne zannediyor? Bunu kalpten herhangi bir şeye itikad etmeye gerek olmaksızın sadece la ilahe illallah kelimesinin harflerini, bu kelimeleri diliyle telaffuz etmek zannediyor. Bu adamın cehaleti bilmiyorum, diye adamın cehaletinden daha vahim değil mi? Öyle zannediyor. Şimdi insan bilmese de der ki yok ya şeyhler böyle yani böyle tamam. Mesela önemli bir mesele olduğu için konu anlaşılsın diye biraz mübalağa etmiş, abartmış. Yahu etrafımızda görüyoruz bunlar. La ilahe illallah'ın anlamını bilmediği halde yani kendini bu sözü söyleyin, söyledikten sonra Müslümanlığa girdiğini bile fark etmediği halde herhangi bir yabancı bir kelime, tekerleme yabancı bir sözcük tekrar ediyor gibi eden adama bile faydası olacak zanneden insanlara var ümmetin içerisinde. Bunların cehaleti daha vahim bir cehalet. Mürekke. diyor ki adam bunu tekrar etsin hurufunu La ilahe illallah desin Ömründe öyle ki bir kere inşallah bu kelime ona bir gün fayda eder kıyamet günü. Kalbinden hiçbir şey itikat etmese bile. Ne söylediğini bilmese bile. Söylediği kelimenin İslam'ın kutsal kelimelerinden biri olduğunu bilmese bile. Bak sana bir Çin atasözü öğreteceğim. Tekrar et, La ilahe illallah adam mesela Japon bir adama Rus bir adama söylesen. La ilahe illallah deseyim. İşte aynı bunun gibi. Ne zanneder? Bırakın işte Acayip olan budur diyor şey. Esas şaşılacak olan esas şaşılacak olan İslam'a nispet et, nispet ettiği halde kendisini, Müslüman olduğunu söylediği halde, La ilahe illallah'ın manasına müşriklerin, cahillerin, bildi, cahillerinin bildiği kadar bile bilmeyen adamın durumu en şaşılacak. Hatta bundan da daha vahim olanı La ilahe illallah'tan maksadın, muradın bunu telaffuz etmekten ibaret olduğunu sana adamın durumu en vahim durumu. En acayip, en şaşılacak durum. Diyor ki şeyrahimallahu. "Vel hazikum minhum." Bu bahsettiğimiz bu la ilahe manası nedir? Bilmiyorum. Cahil. La ilahe illallah'ın manası nedir? La ilim anasına gerek yok. Bir şey La ilahe illallah demek yeterli. Bunlar vatandaştan cahil, bir şey bilmeyen, okumamış, etmemiş, habersiz adamların şaşıracak durumlar. Diyor ki şey, bunlardan da daha vahim bir şey daha var. Diyor ki "Vel minhum." Onlardan hazik olanlar da hadik ne demek? Hadik yani Bilgin, zeki, uyanık olan Bilir kişi Okumuşu etmişi bunların mürekkep yalamış olanı da Şeyh'in kastettiği bu Bunların okumuşu Gözü açık olanı, bileni Kültürlü, kültürlü olanı da Şöyle zanneder Enne manaha La ilahe illallahın manasını şu zanneder La yehluku Ve la yerzuku ve la yedbiru illallah. Allah'tan başka kimse yaratamaz, kimse rızık veremez, kimse kainatı idare edemez. Yani kainatı yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, idare eden Allah'tır. Yani bunların hepsine Rabb. Yani Rabb Allah'tır. Allah'tan Allah'tan başka Rabb yoktur. Böyle zanneden la ilahe illallah'ın anlamının bu olduğunu ileri sürenler kimler? Onların kimleri? mürekkep yalamış olanları mürekkep yalamış olanları, bilginleri onlar da la ilahe illallah'ın manasını bu zannederler la ilahe illallah'ı rububiyet ile tefsir ederler cidden böyle subhanallah geçen meclislerden birisinde söyledim bu işin bu noktaya gelmesinin sebebi şudur ümmetin cahili avamı arasında hatta ilim talebeleri hatta uleması arasında Şirkin bu şekilde intişar etmesinin sebebi daha işin başında belki yüzyıllardan beri İslam medreselerinde akide namına okutulan metinlerde la ilahe illallah yapılan tanımın yanlış olması. İşin başında bu var. La ilahe illallah yanlış tanım yapılınca, la ilahe illallah Allah'tan başka Rab yoktur, yaratıcı yoktur, rızık veren yoktur diye açıklanınca, adam kalbi de etse, tevekkül dese, ibadet dese, yalvarsa da yakarsa da kendisine şirk içerisinde görmüyor. Zira öğrendiği bir şey var. Mürekkep yalamış olanların. Öğrendikleri bir şey var. La ilahe illallah ne demektir? Şeyh burada bunu en basit şekilde söylemiş. Yani Allah'tan başka rab yoktur. Yani Allah'tan başka yaratıcı rızık veren yoktur. Böyle tefsir ediyorlar arkadaşlar. Böyle tefsir ediyor. Eş'ariler, Maturidiler La ilahe illallah'ı böyle tefsir ediyor. Bizim bazımız zannediyor ki biz eşarilere, maturidilere genelde hangi meselelerde itiraz ediyoruz, muhalefetimizi sarahaten ortaya koyuyoruz. İsim ve sıfat meselelerini konuşurken. Yani bazılarının meseleyi küçük görmeye çalıştığı gibi eşarilerle ve maturidilerle aramızdaki ihtilaf Allah Subhanahu ve teala'nın birkaç ismini ve birkaç sıfatını ispat edip nefretme meselesi değil. Aramızdaki ihtilaf la ilahe illallah'ın anlamından itibaren başlıyor. Çünkü onlar La İlahe illallah, onların okumuş olanları, bilmiş olanları, mürekkep yalamış olanları La İlahe İllallah'a bizim anladığımız, bizim verdiğimiz, lugat ehlinin verdiği, Mekke'deki cahil müşriğin bile verdiği doğru manayı anlamı vermiyorlar. Diyorlar ki La İlahe illallah'ın tefsirinde. Bir iki nakil yazdım buraya, okuyayım size, sıkılmayın inşallah. Kelam kitaplarından, Eş'arilerin ve kelam kitaplarından ve onların büyüklerinden. Abdülkahir el-Baghdadi çok büyük bir kelamcı. Çok büyük bir kelamcı. Usulü'd-din diye bir kitabı var. Usulü'd-din ne demek? Dinin asılları, itikadı var. İtikadı anlatıyor. Diyor ki bu kitabında "İhtelefe ashabuna fi ma'na'l-ilah." Diyor ki ashabımız yani bizim mezhebimizin mensupları ilah kelimesinin ne anlama geldiği hususunda ihtilaf ettiler. İlah kelimesinin Subhanallah bu ihtilaf etmiş iyi yani sonuçta tuttursalardı ilah kelimesinin ne anlama geldiğinde ihtilaf ettiler. Ya ilah kelimesi dinin aslı bu la ilahe illallah. Bunun anlamında ihtilaf edilince hangi dine giriyoruz yani? La ilahe illallah sözüyle neyi kabul ediyoruz? İhtilaf etti. Bu arkadaşlar bunu kabul edip reddediyorlar. Bu arkadaşlar da bunu kabul ediyor. Diyor ki ashabımız ilah kelimesinin anlamında ihtilaf ettiler. Diyor ki fe men kale onlardan bir kısmı dedi ki innahu mushtakqun minel ilahiyye İlah kelimesi ilahiyetten uluhiyetten müştaktır. Oradan türemedi, oradan alınma bir kelimedir. İlahiyet, uluhiyet buradan müştaktır. Peki o nedir? Dediler ki: "Vahiyye kudratuhu ala ihtira'i al İlah kelimesi uluhiyet de şu demektir. Allah subhanahu ve taala'nın ayanı, maddeleri, cisimleri yoktan var etmeye gücünün yetmesidir. İlah bu demek. Nedemek bir şey lan onlara göre? Yoktan var etmeye bir şeyi, maddeyi yoktan var etmeye güç yetmesi, kudret olması. Dediler ki ashabımız ihtilaf etti, bazıları böyle söylüyor. Diyor ki "Wa huwa ikhtiyaru Ebu'l-Hasan el-Eş'arî." İşte ihtilafının içerisinde bu bu kabil bu görüş, yani ilah sözcüğünün yoktan var etmeye güç yeten anlamına geldiği sözü, görüşü Ebu'l-Hasan el-Eş'arî'nin tercihidir. İlah kelimesine bu anlamı verince La ilahe illallah ne demek oldu? Evet. Allah'tan başka hiç kimsenin yaratmaya gücü yetmez. E müşriye bunu söyleseydin ne derdi? Amennâ ve ne derdi. Zaten itikad ettiğimiz bir konu. Bölünmeye ihtilaf etmeye gerek yok. Şehristani duydunuz mu ismini? Şehristani, Milal ve Nihel diye bir kitabı var. Çok meşhur bir. Milal ve Nihel alimi. Eş'ari birisi. Diyor ki Eş'ariye nispet ederek. Eş'ari'nin, İmam Ebu'l-Hazan el-Eş'ari'nin itikadını anlatması adedinde diyor ki اِنَّ اَخَصَّ وَصْفِ ilahi, İlah'ın en hususi, en özel vasfı, onun en hususi özelliği هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْاِخْتِرَاعِ Yoktan var etmeye, ortaya yoktan bir şey icat etmeye güç getirebilmesidir. İlahlığın en hususi yvası budur. Ve sonra diyor ki: Fala şirku fihi gayruhu ve bu konuda, bu en hususi vasfında hiç kimse ona ortak değildir. Waman ʾaṣbte fihi şeriketun şeriketen fakat ʾaṣbte ilahiyine kim bu hususta bir ortaklık ispat ederse, işte bu adam iki ilah ispat etmiş olur. Hangi hususta? yoktan var etmeye, yoktan yaratmaya güç yetirebilme hususunda. Bu da Şehristane. Bunlar kimler? İşte o hüzzak var ya, elhâzik minhum dediği işte bunlar. Bunlar işte onların oku, mürekkep yalamışları, okumuşları alimleri. İşin başında mesele böyle takdir edilince, böyle anlaşılınca, işin sonunda buralara kadar gelmiş. Subhanallah. Bak Beyhakî, İmam Beyhakî. Allah rahmet etsin. O da tesir almış. Neden? O da yani Yapacak bir şey yok. Olduğu, büyüdüğü yer burası. Okuduğu okullar bu okullar. Alimleri, hocaları hepsi eşariler. Akide'ye okuduğu kitaplar, eşarilerin okuduğu kitaplar. O da böyle öğrenmiş, böyle anlamış ve böyle takrir ediyor. İtikad diye bir risalesi var İmam Beyhakî'nin. Bu büyük hadis imamı, hadis alimi Beyhakî'nin. O da diyor ki Allah'u ma'na'hu, Allah kelimesinin manası men lehu'l ilahiyye kendisinin kendisinde ilahlık uluhiyet vasfı olan demektir. Allah Allah kelimesinin manası kendisinde uluhiyet vasfı olan demektir. Tamam. Peki uluhiyet ne demek? Diyor ki: "Huvel kudratu ala ihtira'il ahyan." Bak hep aynı kelime. Biri bunu atmış ortaya. Demek ki o büyük birisiydi o zaman. Ondan sonrakiler bunu tekrar etmişler ve medreselerde yüzyıllarca bu akide okutulmuş. Bu bu bu, bu anlama göre, bu tarife göre yoktan maddeleri var etmeye Güç yetirebilen tarifine göre. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka hiç kimse yaratmaya güç yetiremez. Bunu söyleyen Müslüman olur. Bunu söyleyen muvahhid olur, tevhid ehli olur. Başka bir tanesi de Ummul Berahin diye bir metni var. Bugün hala, bugün hala Eş'ari medreselerinde okutulan bir kitap Ummul Berahin. O metinde deniliyor ki, bu biraz daha değişik bir ifade. Yani kelamcılar bu iki ifade etrafında şey yapmışlar. Birincileri, birinci grup bu söylediğimiz El-Kudretu Alel-Ihtira'ı Yoktan var etmeye güç getirebilme olarak tefsir ediyorlar. Bir kısım da şunlar, bunlar da şöyle diyorlar ki: Manel ul ilahlığın anlamı şudur: Istigna ilahi an kulli masiwa. İlahın kendisinin dışı, kendisinden başka her bir şeyden müstagniy olmasıdır. Onlara ihtiyaç duymamasıdır. Yani ilah kimdir? Kendisinden başka hiç kimseye ihtiyaç duymayandır. O zaman diyor ki, فَمَاَنَا لَا اِلَٰهَ اِلَّ Öyleyse La İlahe manası ne olur? La mustagnen an كُلِّ مَا سِوَاهُ Kendisinden başkaya, kendisinden başka, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, kendisinden başka her şeyden müstahni olan وَمُفْتَغْنَا اِلَيْهِ كُلُّ مَنْ عَدَاهُ Kendisinin dışında, her şeyinde sadece kendisine ihtiyaç duyduğu sadece Allah'tır. La İlahe bu demek. Cümle uzun oldu. Yani ne demek? Bu. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka kendisi dışında hiçbir şeye muhtaç olmayan yoktur. Allah'tan başka kendi dışındakilerinin kendisine muhtaç olmadığı kimse yoktur. Bunlar hangi anlamlar? La ilahe illallah'ın rububiyet ile tefsiri. <gülüyor> i̇şte onların hazik olanlarının, okumuş yazmış olanlarının, mürekkep yaramış olanlarının, açık gözlerinin bilmiş olanlarının La ilahe çıkardığı anlam mana da bu. İşte bu yüzden arkadaşlar Kavayi Dül o birinci kaidede takrir edilen şey var ya bu Risale'nin mukaddesinde takrir ettik bu konu cidden çok mühim bir konu. Çok açık olmasına delillerinin çok fazla olmasına çok anlaşılabilir olmasına rağmen bilinmemiş, anlaşılmamış terk edilmiş insanlar bunun farkına varamamışlar görememişler. Allah subhanahu ve teala onlara bunu görmeyi nasip etmemiş. Yani bu kavayrilerba dersini böyle her münasebette tekrar ediyoruz. Bu birinci kaideyi söylüyoruz ya vallahi bununla sevinin. Size müjde olsun. Bu birinci kaideyi bilmek yani o müşriklerin de rububiyette Allah'ı birliyor olduklarını bilmek bu ilim bu bilgi var ya Allah subhanahu ve Taala'nın bu ümmet içerisinden bile öyle akıllı, öyle alim, öyle fazıl kimselere bile nasip etmediği bir ilim ki subhanallah. Sadece bu, bu birinci kaydı bilmek. Müşrikler de rububiyette Allah'ı birliyorlardı. Allah'ın birçok alime, birçok fazıl kimseye. Esasen en fazılı İmam Beyhaki diyoruz ya. Kitaplarını okuyoruz hala İmam Beyhaki bu adam imam. Bu adam hadiste imam. Subhanallah. Ama ne diyor? İlah, ilah ne demek ona göre? Yoktan var etmeye gücü yeten. Bunu subhan yani bunu Allah Sübhanahu ve Teala bu ilmi bize nasip etmiş. Elhamdülillah. وَالْحَاذِكُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ وَلَا يُدَبِّرُوا إِلَّا اللّٰهِ İşte onlardan okumuş olanlar da, bilmiş olanlar da, La ilahe illallah'ın anlamını bu zannederler. Yani Allah'tan başka Rab yoktur. Yaratmayı kimsenin gücü yetmez. Ondan başka baş kendisi kendi dışındakilere ihtiyacı olmayan, kendisinden başka her şeyden müsteğni olan hiç kimse yoktur. Diyor ki Şeyh Rahimullah فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلٍ Cuhâlu'l-kuffâri a'lemu minhü bima'ani la ilahe illallah Kafirlerin, cahillerinin bile la ilahe illallah'ın manasını kendisinden daha iyi bildiği bir adamdan ne hayır gelir? Kafirlerin, müşriklerin, cahillerinin bile la ilahe illallah'ın ma anladıkları manayı anlamayan, onların bildiği bu manayı bile bile onu bile bilemeyen bir adamda ne hayır var bu adamda? Müslüman. La ilahe illallah diyor sabah akşam diyor. 5000 defa diyor belki. Öyle diyor hocam. 5000 defa la ilahe illallah zikri yaparken Allah'ı La ilahe illallah diyor 5000 defa günde. Ama geliyor ki kafirlerin cahil, onların cahilleri bile bu söylediği sözün anlamını bundan iyi biliyorlardı. Biliyorlardı. kabul etmiyorlardı. Bu kabul etmiş bir şeyi ama neyi kabul ettiğinden habersiz. Kabul ettiği şey ne biliyor musunuz? O müşriklerin, cahillerinin bile aslında kabul ettikleri şey, onların inkar etmedikleri şey. Neyi kabul etmiş? Allah'tan başka yaratıcı yok. O neyi kabul etti? Allah'tan başka yaratıcı yok. وَلَاِنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Bunu kabul ettin işte. Bunu kabul ettin. Kabul ettiğin şey bu. Sen sadece bu kabul ettiğin şeyin anlamının bu sözü La İlahe ifade edilen şey budur zannediyorsun. Sübhanallah. Yok ki şey. İsa, anlattım. Sen nasıl bir Sana bu söylediklerimi anladıysan, bir şeyleri anladın? Sen nasıl bir anlayışla, yani içten bir anlayışla, gerçek anlamıyla anladıysan, bir şeyleri anladın? Sen nasıl bir şeyleri anladın? Sen nasıl ve şeyleri anladın? Sen nasıl bir şeyleri anladın? Sen nasıl bir şeyleri anladın? Sen bir şey ki, bir Allah Subhanahu ve teala onun hakkında şöyle buyurur. İnnallâhe lâ yaghfiru en yuşarakabihî Allah kendisinde şirk koşulmasını asla affedici değildir. Asla bağışlamaz. Bu şirkin de ne olduğunu yani ki Allah Subhanahu ve teala tarafından asla bağışlanmayacak yegane günah olan bu şirkin de ne olduğunu anladıysan, öğrendiysen ve arafte dinallahillezi Allah'ın gerçek dininin de ne olduğunu öğrendiysen, bellediysen اَلَّذ۪ي بَعَثَ بِهِ الرُّسُولَ Min اَوَّلِهِمْ اِلَىٰ اٰخِر۪هِمْ Bu öyle bir din ki Allah başı, ilkinden sonuncusuna kadar bütün Resulleri kendisiyle göndermişti. Yani Allah'ın ilkinden sonuncusuna, sonuncusuna kadar bütün Resulleri kendisiyle gönderdiği gerçek dininin ne olduğunu da öğrendiysen bu yaptığımız takrirlerde inşallah bunları öğrendik. اَلَّذ۪ي لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ اَهَدٍ bu öyle bir din ki Allah Subhanahu ve teala ondan başkasını kullardan kabul etmeyecek o dinden başkasını kullardan kabul etmeyecek tevhidden başkasını kabul etmeyecek ihlastan başkasını kabul etmeyecek yani İslam'dan başkasını kabul etmeyecek Allah'ın kabul etmeyeceği kendisinden başka kabul etmeyeceği bu dinin yani ihlasın yani tevhidin yani İslam'ın da ne olduğunu öğrendiysen وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ aleyhi عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا Ve insanların çoğununda bu hususta nasıl bir cehalet üzerinde olduklarında gördüysen, anladıysan, bütün bunları anladık mı bu, bu, bu mukaddimede? İnşallah anladık. İnşallah anladık. Şirkin olduğunu anladık. Ve, ve tehlikesinin ne olduğunu da anladık. Peygamberlerin ilkinden sonuncusuna kadar davet ettikleri tevhidinde ne olduğunu anladık. Ve bunları anladıktan sonra insanların galibinin üzerinde Oldukları dinin de aslında O şirk dini olduğunu da gördük anladık Hatta aynı amellerle Aynı fiillerle Aynı gerekçelerle Ve hatta o gerekçeleri Tabir ederken kullanılan aynı lafızlarla Aynı lafızlarla Yani tarih almış Oradaki adamların aynısı Bugün tekerrür ediyor Aynı, lafızlar bile aynı. Ne diyor müşrik? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلفَةِ Ne diyor? Beni Allah'a daha çok yaklaştırsınlar dedi. Bugün ne diyor? Allah'a yakınlaşmak için vesile bunlar. Lafızlar bile aynı. Eğer bunlar o kadar güzel belagat yapabiliyor olsalardı böyle söylerlerdi. Ne diyorlar? هَاُولَٰي شُفَعَعُنَا ona indallah. Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak. Ne diyorlar bugün? Lafızlar bile aynı. Yapılan iş aynı. Fazlası var, eksiği yok. Fazlası nerede var? Fazlası var, bugün yapılan fazlası var, eksiği yok. Fazlası var, darda kalınca da, zorda kalınca da, muasırımız olan müşrik, ilk müşrikler gibi Kureyş'in müşriklerinin gösterdiğinden daha hastalıklı, daha marazlı, daha sapkın bir tutum içerisinde. İlk miştik ne yapıyor denize bindiği zaman? Ve izraki bi fulki davu Allahu muhlisin leddi. Denize bindi ayak yere basmıyor sağlam. Artık ne yapıyor aradan bütün aracılara çıkar Bütün hiyerarşiyi bozuyor. Kalp sadece kime taalluk ediyor? Sadece Allah'a taalluk ediyor. Peki muasır, muasırımız müşrin durumu nasıl? Diyor ki hayır. Şöyle demiyor bakın. Yani zorlukta da darlıkta da şeyhi çağıracaksın. Seyyid demiyor ne diyor? Zorlukta, bu daha mühim bunu çağırma. Bununla alakalı kıssalar anlatıyorlar değil mi? Filan haca, filan şey müritler, kimisi zor, bir sıkıştıkları zaman, başlarına bir musibet geldiği zaman, hepsi bilmem Geylani'yi çağırdılar, Bedevi'yi çağırdılar, filan hazretleri çağırdılar, hepsi kurtuldu, iflah oldu. Allah'ı çağıran, Allah'a istigase eden, ya Allah diyen, helak oldu. Buna benzer birkaç değişik versiyonda birkaç hikaye anlatıyorlar. Ar etmeden, haya etmeden hocanın söylediği bir şey var subhanallah yani bunu yapan adam ne yapmaya çalışıyor sen darda kaldığın zaman başına bir sıkıntı geldiği zaman da bak işte Abdülkadir'i bedevi çağıranlar onlar kurtuldu Allah'a çağıranlar helak oldu denizde boğuldu işte eşkıyalar onları talan etti bu hikayeyi anlatan adamın bundan maksadı ne neyi söylemeye çalışıyor ne demek istiyor bu adam kendi diyor ya kaçtı, ben diyor ömrüm uçaklarda geçti diyor Ömrim uçaklarda geçti. O kadar diyor böyle şey oluyor diyor türbülans bilmem ne. O kadar diyor tehlike atlattım. Böyle diyor okuyorum okuyorum okuyorum. Yani Kur'an okuyor Allah'a çağırıyor. Okuyorum okuyorum. Diye bir şey yok. Ne zaman diyor şeyhimi çağırıyorum. Hemen diyor kurtuluyoruz. Bu adam neye çağırıyor? Bu adam şunu diyor ey vatandaşlar. Ey Müslüman. Müslüman halk. Müslüman oğlan. Siz başını sıkıştığı zaman darda kaldığınız zaman bir helakın eşine geldiğiniz zaman sakın ha alemlere, Rabbin'e yönelmeyin. Sakın ona elinizi açmayın. Eğer ona yalvarırsanız sizi böyle ortada bırakır. Sizi yüz, sizi yüz üstü bırakır. Kurtulmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Allah'ın dışında işte bu Allah'ın dostlarına, onun velilerine, onun sekreterlerine, onun özel kalem müdürlerine verdiği örneklerde böyle çünkü. Belediye başkanından validen bahsediyorlar yok akademi sekreterinden. Siz bunlara yalvaracaksınız. Darda kaldığınızda Allah'a yalvarmayın sakın. Zira Allah sizi yüzüstü bırakır. Allah size gelmez, icabet etmez, yetişmez. Başka başka bir izah şekli var mı? Bunu söyleyen adam bunu niye söylüyor olabilir? Oysa nedir Rabbimiz ne buyuruyor? Enmen يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه ويجعلكم خلفاء الأرض بإلههم ما الله. Darda kalmış kimseye, sıkışmış, başı sıkışmış, darda kalmış, zorda kalmış kimseye. Dua ettiği zaman, icabet edecek olan, ona yetişecek olan kimdir? Diyor Allah. E ilahümme Allah, Allah ile beraber başka bir ilah mı? Haşa. Yani ne demek bu ayet? Darda kalındığı zaman, sıkışıldığı zaman, çağrılan, teveccüh edilen, yalvarılan kimdir? İlahdır. Sen Allah'a yalvarırsan, onu çağırırsan, Allah'a ilah edilmiş olursun. Bir başkasına yalvarırsan, onu ilah edilmiş olursun. Zira bu durumda icabete gücü yeten icabet eden ancak ilah'tır. Peki Allah'la beraber başka bir hak ilah mı var? Haşa. Sübhanallah. Bunları anladıysan bu insanların bugün galiben üzerlerinde bulundukları şeyin de ne olduğunu anladıysan, bunun farkına vardıysan diyor ki şey, "Efe de deteyim. Bütün bunlar sana şu iki bu şu iki şeyi ifade etmeli. Bütün bunlardan şu iki derti çıkartmalısın. Şu iki faydayı anlamalısın. Şu iki önemli önemli hususa dikkat etmelisin bütün bunlardan sonra. Birincisi El ferahu ve rahmeti. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinmek. Demin söyledim ya. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinmek. Bütün bunları gördükten sonra. Şirkin tehlikesini gördükten sonra. Peygamberlerin davetinin bütün peygamberlerin davetinin bu olduğunu gördükten sonra. Onları müşrik yapan şeyin hakikatte ne olduğunu öğrendikten sonra ve insanların bugün galiben üzerlerinde oldukları dinin de o olduğunu gördükten öğrendikten sonra hatta demin zikrettiğimiz onların hazik olanlarının, ulemasının yani aklı başında zeki, fazıl, abid, ümmet içerisinde isimleri yükselmiş kişilerinin bile bu ilmi, bu bilgiyi öğren öğrenmeden mahrum kaldıklarını öğrendikten, gördükten sonra bu ne ifade etmeli? Allah'ın bu fazlı ve bu rahmetiyle sevinmek. Sevinin. Allah'ın bu Allah'ın bu fazlı bu rahmetiyle sevinelim. Subhanallah. Şu ülkede arkadaşlar, yani şey için söylemiyorum. E, kayıtlardan da birisi bundan bir anlam çıkartmasın. Şu ülkede etrafınıza bakın, Müslümanların çoğunluğuna bakın. Bırakın bu ülkenin dışına çıkın. Allah'ın rahmet ettikleri, merhamet ettikleri müstesna bugün İslam topraklarında. Tevhidin bu hakikatini bilen insanlar diğerlerine göre ne kadarlar? Subhanallah. Müşriklerin bile rububiyeti ikrar ediyor olduklarını, kabul ettik ediyor olduklarını bilenler ne kadar? Onların bu ilahlara kendilerini Allah'ın Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ettiklerini Allah katında onları şefaatçi olarak gördüklerini bilen kaç kişi var? Subhanallah. Allah seni, onu, onu, işte Hasan abi, Ali'yi, şunun bizlere nasip etti bunu öğrenmeyi bu ilmi öğrenmeyi ondan dolayı sevinin Allah'ın fazlıyla rahmetiyle diyor ki Rabbimiz kul de ki bi fadlillahi ve bi rahmetihi Allah'ın fazlıyla Allah'ın rahmetiyle febizalike fel yefrahu işte aslında bunlarla sevinsinler işte esas sevinilecek olan budur Allah'ın fazlıdır Allah'ın rahmetidir Allah'ın bir kimseye tevhide hidayet etmesinden daha büyük bir fazlılır rahmet olabilir mi? Onu şirkten uza Şirkin ne olduğunu öğretmesinden daha büyük bir rahmet fa merhamet fazl olabilir mi? Hayır. Diyor ki Rabbimiz de ki Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle işte esas bunlarla sevinsinler. İşte esas bunlarla sevinen. <gülüyor> bu var ya bu onların toplaya geldiklerinden biriktirdiklerinden, yığını yaptıklarından daha hayırlıdır. Şundan daha büyük bir nimet var mı? Kafamı burada Şimdi böyle söylüyorum. Kendime de söylüyorum. Siz de kendinizi halvette kalınca, yalnız kalınca bir düşünün. Şunla şunu kıyaslayın. Eğer Allah Subhanahu ve teala bize bu ilmi nasip etmeseydi de, bu tevhidi nasip etmeseydi de, çirkin ne olduğunu öğrenmeyi bize Allah nasip etmeseydi, bize buna muvaffak etmeseydi de, mesela bu dünyada şu kadar zengin olsaydık, şu kadar evlerimiz, köşklerimiz, arabamız, malımız, mülkümüz olsaydı, bu kadar yığın yığın malımız olsaydı. Esastan sorun bu kalbini sanmıyorlar. Acaba hangisi bunların daha hayırlı? Hangisiyle daha çok sevindimler? bununla sevinin kardeşlerim bununla yani öbür insanların yığdıkları sevindikleri mallarının mülklerinin bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok bunlar gerçek bile değil gerçek bile değil öldüğü zaman toprağa bunlardan hiçbirisi girmeyecek Allah'ın huzurunda bunlar onlara hiçbirisi kendisine fayda vermeyecek bilakis ne bunlar demiş ki birisi seleften subhanallah demiş ki helali hesap haramı azap Helali hesap, mal helal helal mal çok bulundur değil mi? O bile senin boynunu ayağına dolanacak Allah'ın huzurunda. Helal malıya bir şey yok. Ayağına dolanacak. Niye? Hesabını ver dur. Müslümanların fukarası cennete girecek. Sen 500 sene daha otur hesap kitap yap. Hesap ver. Bu nereden geldi? Nasıl kazandın? Nereden aldın? Ne söyledin? Kimden aldın? Kimle ortaklık ettin? Bu, bu hangi mal bu? Helal olan mal arkadaşlar. Helal olan mal. Helali hesap, hesap dur Haramı, haramı azap. Öyleyse bu, Rabbimizin bize lütfettiği, bize verdiği bu nimet, onların bu toplaya geldikleri, bu yığım yığım yığdıkları, bu mallardan, bu dünyalıktan kat kat daha hayırlıdır. Bununla mukayese olmasın. Öyleyse bununla sevinelim. Buna şükredelim. Rabbimize hamd edelim. Eğer o bize muvaffak etmeseydi, biz buna muvaffak olamazdık. Eğer o bize hidayet etmeseydi, biz buna kendimiz bu hidayete ulaşamazdık bunu mesele şu, olay mesele şöyle değil bu insanların hepsi sefi ahmaklar bizler insanoğlunun en seçkin en akıllı en zeki topluluğuyuz o yüzden bu ayetleri gördük kavradık bunlar kavrayamadılar mesele böyle değil ya miskinler anlayamıyor değil mesele böyle değil Allah'ın nuru vermediği kimsenin nuru olmaz Allah hidayet ver, vermez hiç kimse hidayet bulamaz Hutbe-i sürekli okuyoruz değil mi? Men yehdihillahu felamudillela ve men yudlil felaha Allah sapıtırsa kimse bunu hidayete erdiremez. Ey kullarım kullukum baallun illa men heleytuhu Hepiniz sapkınlık içindesiniz. Hepiniz dalalet içindesiniz. Kimler müstesna? Benim hidayet verdikleri. Öyleyse festehdûni ehdikum Benden hidayet isteyin, ben de size hidayet vereyim. Allah subhanahu wa Taala bu hidayet üzerinde bizleri sebat ettirsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Bu hidayet, bu hidayet üzerinde bu dünyadan son nefesimizi vermemizi nasip eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi, Müslümanların zürriyetlerini bu hidayetle hidayetlendirsin. Eğer Allah hidayet etmezse bu hidayeti hiç kimse kendiliğinden ulaşamaz. O yüzden her namazın, her rekatında her Müslüman'a günde en az on yedi defa ihdine sıratel mustakim demesi farzdır ihdina sıratal mustakim demesi farzdır. En az 17 defa. Farz namazların her rekatında. Demek ki bu hidayete biz bu kadar mı o kadar muhtacız ki? Bu hidayete gün, günümüzün her anında. Her nefes alışımız, verişimizde, her göz kırpışımızda o kadar muhtacız ki sürekli Allah'tan bunu ne yapıyoruz? istiyoruz. Sürekli istiyoruz. Yoksa mesele şöyle de değil. Aslında biz bu hidayete ulaştık. Ama bu sürekli ihdina sıratal mustakim diyoruz. Bu hidayet üzerinde sebat bulmak maksadıyla. Hayır bu da değil. Biz her an bu hidayete yeni baştan muhtacız. Her an hidayetin her nevine yeni baştan muhtacız. Allah subhanehu ve teala bizleri buna hidayet etti. Bizleri buna muvaffak etti. Öyleyse bununla ne yapalım? Sevinelim. Rabbimizin bu fazlıyla sevinelim. Bundan dolayı istibişar edelim. Müjdeleyelim birbirimizi kendimizi müjdeleyelim. Bu birinci fayda. Bütün bu öğrendiklerimizden çıkaracağımız bu birinci fayda. Diyor ki ikinci faide Ve sana şunu da ifade etmelidir Çok büyük bir korku da ifade etmelidir. Bir ne ifade edecek önce? Bir sevinç ifade edecek, mutluluk ifade edecek. Rabbimizin fazlalığından dolayı sevineceğiz. Müjdeleneceğiz, müjdeleyeceğiz birbirimizi. Sonra büyük bir korku duymamız lazım. Büyük bir korku. Kitab-ı Tevhid'de, Kitab-ı Tevhid'in başlarında da kitab tevhid. Sonra işte tevhidi tahkik eden hesapsız ve azapsız cennete gider. Hemen peşinden müellif rahimahullah hangi babı getiriyor? babun el-havfu şirk. Şirkten korkma babı. Büyük bir korku üzerinde de olmamız lazım. Neden? İşin ne kadar tehlikeli, ne kadar çetin bir iş olduğunu gördük. Bu şirk ne kadar tehlikeli bir şey? Bizim için en tehlikeli şey dünyada. En affedilmesi mümk mümkün olmayan yegane gün günah bu. Allah bunun dışında bütün büyük günahları affedebilir bunu affetmez çok tehlikeli bu yönden bir korku var bu cihetten bir korkmamız lazım sonra şunu öğrendik ya bu kadar insan bu kadar hoca bu kadar alim bu kadar meseber erbabı bu kadar mürekkep yalamış insan bunu fark edememişler onlar bunun nasip onlara nasip olmamış Allah bunu bize nasip etmiş demek ki bu Allah'ın nasip etmesiyle alakalıdır demek ki beni buna hidayet eden Allah'tır Demek ki Allah dilediği zaman bu hidayeti benden çekip alabilir. Çok korkmak lazım değil mi bunun için? Çok korkmak lazım. Demek ki Allah bunu dilerse benden çekip alabilir. Benim kalbimi kaydırabilir. Allah muhafaza. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Korkmak lazım. O kitabı ı tevhitte müellis Rahimahullah o babda İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü naklediyor. İbrahim aleyhisselam. İbrahim kim hep, hep, hep İbrahim'den. İbrahim'le anlatırken İbrahim'den örnek veriyoruz. Şirki anlatırken İbrahim'den örnek veriyoruz. Şirk ehlinden Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlardan teberri etmek, onları reddetmek, onlara baş kaldırmak. Bunlarda hep kim örnek görüyoruz? İbrahim e örnek görüyoruz. İbrahim bu işin neyi yani? Bu işin sembolü İbrahim Aleyhisselatü vesselam. Bu işin alemi. Bu işin üzerindeki en büyük sembol. O İbrahim. O tevhidin Bizim yoluna uyumakla emir olunduğumuz Peygamberimize bile Allah ne emre diyor? İbrahim'in milletine uy. O milletine, dinine uyumakla emir olundumuz. Bu İbrahim ne diyor? "Ve cenubni ve baniy an Ey Rabbim, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak eyle. Yalvarıyor İbrahim. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak eyle. Bu ifade benim aklıma şu geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı ibare çok sari. Putlara tapmaktan. Şöyle değil. Yani farkında olmadan şirk koşmaktan, gizli şirke düşmekten, işte is isten dışı iradem olmadan, bilgim olmadan, kaymaktan değil. Şirke verdiği örnek ne? Şirkin herkesin aklına gelecek ilk en seçkin sureti. Putlara tapmak. Yani putun heykelinin önüne gidip secde etmek. Diyor ki beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak eyle, ve cnubni, yani ve cnubni şu demek, ya Rabbi ben bir tarafta olayım o putlar, putları tapanlar bir tarafta olsunlar beni bundan uzak eyle. sonra diyor ki Rabbi innehunne adlelne ketiren minennâs, ey Rabbim onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar yani İbrahim aleyhisselam kendi nefsi için neyden endişe duyuyor? putlara tapmaktan görüyor insanların birşeyi o sapmış bu konuda, kendi nefsi için bundan endişe ediyor Seleften birisinin söylediği gibi İbrahim'den sonra kendi nefsine, kendi adına beladan kime emin olabilir? Putlara tapmaya geri dönmekten kim emin olabilir? Allah'a şirk koşmaktan kim emin olabilir? Kimse emin olamaz. Öyleyse ne yapmalı? Her nefes alışta, her göz açış, gözünü açıp kapamanda Allah subhanehu ve teala'ya iltica etmeli. Ona yönelmeli. Ondan hidayet istemeli. Ayaklarımız için sebat istemeli. Bu da mühim. Birincisi sevineceğiz. ikincisi büyük bir korkuyla korkmamız lazım. Neden? Burada tevakkuf edelim. Bu iki fayda kalsın en son akıllarımızda. Bunları öğrendikten sonra bunlar da se bunlarla sevinmemiz gerektiğini ve bu meselenin bize bir korku vermesi, bir endişe vermesi gerektiğini söyledikten sonra burada tevakkuf edelim. Ee, bir arada vereceğiz derslere. Bir sefere gideceğiz inşallah. Ondan sonra döndükten sonra kaldığımız yerden inşallah bu Risale'yi okumaya, anlamaya devam ederiz. Allah Subhanahu ve teala bizlere öğrendiklerimizi öğrendiklerimizle faydalanmamızı nasip eylesin. Bizlere faydalanacağımız şeyler öğrenmemizi nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz bu günlerde dedik ki dersin başında bir hatırlatmada içinde bulunduğumuz bu zilhiccenin bu günlerinde senenin diğer sair günlerinde yapılacak bütün ibadetlerden daha hayırlı olan ibadetin bu günlerde Rabbimize takdim edeceğimiz Bizden ona yükselenecek. Onun önünde kulluğumuzu ifade edeceğimiz en büyük ibadette nedir? Rabbimiz Allah subhanahu aleyhi tevhid etmek. Onu birlemek. Ona davet etmek. İnsanlara tevhidi öğretmek için, tevhidi ulaştırmak için gayrette bulunmak. İnşallah bunu da bu ibadet cinsinden görelim. Birçoğumuz çünkü ibadet deyince, yani bugünlerde oruç tutalım, Kur'an okuyalım bunu görüyor değil. Diğer yaptığımız ibadetleri arttıralım inşallah. Kur'an okumayı, zikir yapmayı tehlil getirmeyi, tekbir getirmeyi, tahmid yer etmeyi ve bunun dışında sadaka vermeyi, anne babamıza iyilik etmeyi, işte akrabalarımıza sıla-i rahim yapmayı, bunlar da hep nedir? Salih ameller ve inşallah senenin diğer günlerinde yapılan bütün amellerden de daha hayırlı ameller. Allah subhane ve teala bizleri ve sizleri bu hayırlı amellere muvaffak eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu